Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 33. sözden 7. pencere. Şu kainat yüzünde serpilen masnuatın <gülüyor> Şu kainat yüzünde serpilen masnuatın kemal intizamları ve kemal mevzuniyetleri ve kemal ziynetleri ve icatlarının suhuleti, ve birbirine benzemeleri, ve bir tek fıtrat ishar etmeleri, nasıl ki bir saniye hakimin vücubu vücudunu, ve kemal kudretini, ve vahdetini gayet geniş bir mikasta gösteriyorlar. Bir kez daha baştan alalım. Şu kainat yüzünde serpilen masnuatın Kemali intizamları evet kainatın neresine bakarsak bakalım ister teleskoplarla, ister çıplak gözlü, ister mikroskoplarla her tarafta sanat kaynaşıyor. Adeta saçılıyor, serpiliyor ama her serpintinin e, taneciğine, damlasına, sızıntısına, reşasına baktığımızda gördüğümüz bir şey var. Muhteşem bir sanat. Evet. Serpilme Saçılma kodaylığında yaratılan şeyler, gözümüzünün arzeyin devam ediyor. Fakat Kemal intizamları var. Son derece noksansız bir nizam içerisinde, düzgünlük içerisinde ve kemal mevzu niyetleri. Hiçbir üstün körlük yok. Her şey mutlak bir ölçü içerisinde ve Kemali zinetleri. Üstelik kaba sabada değil. Hepsi son derece süs, zinetli ve icatlarının suhuleti, böyle kolaycacık yapılıyor ki sanki kendiliğinden oluyormuş intiba veriyor. İcatlarının suhuletleri ve birbirine benzemeleri, diğer taraftan aynı elden çıktığı son derece anlaşılır bir şekilde benzer tekniklerin, benzer teknolojinin kullanıldığı görülüyor. Bir tek fıtrat israr etmeleri anlaşılıyor ki hepsi tek elden, tek bir merkezden imal edilmişler. Bütün bunlar nasıl ki bir sani hakimin vücudu vücudunu, evet, demek ki hem sanatlı hem hikmetli yaratıyoruz. Yani belli bir gaye takip ederek yaratıyoruz. Öyle bir sanatkarın icraatı bunlar. Evet. Bir saniye hakemin vücubu vücudu. Yani bu kadar muhteşem eserler olup da, bu kadar ölçü eserler olup da, bu kadar noksansız mükemmel eserler olup da bunların bir sahibinin olmaması imkansız. Eser varsa usta vardır. Eser mükemmelleştikçe ustanın zarureti, varlığın aklen kabuğunun e, zorunlu oluşu daha bir belirgin hale geliyor. Evet o saniye hakemin vücubu vücudunu ve kemale kudretini. Yani o kadar kısacık sürede o kadar çok şey yaratılıyor ve o kadar ölçülü ve o kadar nizamlı intizamlı ki bu kudretin büyüklüğünü gösteriyor İş büyüyor ama mükemmellik küçülmüyor bu da kudretin tam olduğunu noksan olmadığını gösteriyor ve vahdetini hepsi tek elden çıkmış gibi birbirine benzer bir fıtrat gösteriyorlardı bu da onun bir olduğunu gösteriyor demek ki Ortadaki bütün bu muhteşem sanatların arkasında perde gerisinde kudreti tam, varlığı zorunlu ve bir tek oluşu aklen zaruri olan bir sanatkarın, bir hikmetli yaratıcının varlığını gösteriyor. Öyle de camit ve basit unsurlardan hadsiz ve ayrı ayrı ve muntazam mürekkebatın icadı, Mürekkebat adedince yine o saniye hakimin vücubu vücuduna şehadet ve vahdetine işaret etmekle beraber, heyeti mecmasıyla gayet parlak bir tarzda kemal kudretini ve vahdetini gösterdiği gibi, terkibat-ı mevcudat tabir edilen, terkip ve tahlil hengamındaki teceddütte nihayet derecede ihtilat ve karışma içinde nihayet derecede bir imtiyaz ve tefrik ile. Cümle çok uzun. Onun için küçük parçalarla, küçük parçalara ayırarak hazmetmeye çalışalım. Paragrafın başına dönersek öyle de camit ve basit unsurlardan, evet etrafımızda gördüğümüz şeyler küçük parçalarına ayrıldığında bütün sanatlar ortaya camit şeyler çıkıyor. Canı olmayan, hayatı olmayan, anlamayan. Belli bir anlayışla hareket edilemeyen, emir dinleyemeyecek olan camit şeyler. Taş, toprak, hava, su gibi ya da daha da altına inersek bunların işte karbon, azot, oksijen, hidrojen gibi camit ve basit unsurlardan meydana geliyor bunlar. Camit ve basit unsurlardan hatsiz ve ayrı ayrı ve muntazam mürekkebatın icadı Evet, bu dört basit unsurdan, yani ister eski felsefenin değişğiyle işte ateş, hava, su e, ve toprak unsurları olarak alalım, isterse yeni artık bilimin ortaya koyduğu haliyle karbon, azot, oksijen, hidrojen olarak aklımıza alalım. Bunlar basit şeyler. Bu basit şeylerin kombinasyonlarıyla, farklı şekilde bir araya gelmeleriyle hatsiz Sayıya sığmaz. Ayrı ayrı ve muntazam mürekkebatın icadı, mürekkebat ad edince Yunus Saniye Hakem'in vücubu vücuduna şahadet ve vahdetine işaret etmekle beraber. Evet, çocukların Lego dedikleri oyuncakları var. Küçücük parçalara ayrılıyor, çocuklar ondan bir bakıyorsunuz bir araba yapmış, bir bakıyorsunuz bir hayvan yapmış, bir bakıyorsunuz bir ev yapmış. Dağıtıyor, yeniden yapıyor, dağıtıyor, yeniden yapıyor. Şimdi O Oyuncakların diyelim Küçücük parçalardan, aynı parçalardan çok farklı sanatlar ortaya konabiliyor. Her bir sanat ortaya konulan o çocuk sanatkarı gösteriyor. Evet, ne kadar gösteriyor ortaya konulan sanatlar dedince, Yani Sadece Lego parçaları dedince değil Yüz parçadan oluşan bir Legosu var ama bunlar bir milyon çeşit farklı şey yapabilir. Dolayısıyla o legolardan hasıl olan o sanatlar belki bir milyon defa onu yapan çocuğun aklını, zekasını, yaratıcılığını gösteriyor bir anlamda. Aynı şekilde işte kainatta da mesela işte topraktan, havadan, sudan, güneşten diyelim bunlardan hasıl olan bazı mahlukat var. Onlar yıkılıyor tekrar toprağa inkılabiliyor havaya suya dönüşüyor. Sonra yeniden bir başka şekilde başka bir baharda farklı bir şekilde karşımıza çıkıyorlar. Dolayısıyla adet çocukların legolarının bir sanata dönüşüp tekrar ayrıştırılıp yeniden başka bir sanat şeklinde karşımıza tezahür etmesi gibi bir durumla karşı karşıyayız. İşte Cenab-ı Hak bir açıdan atomlarla yepyeni muhteşem e, sanatlar ortaya koyuyor. ve Güzün onlar tekrar toprak oluyor baharda yepyeni bir sanatla karşımıza çıkarılıyor dolayısıyla terkip sonucu ortaya çıkan sanatlar adedince sani hakime delalet var evet bazen yanlış bir anlaşılma oluyor yani malzeme varsa mesele hallolmuş gibi bakılıyor bazı maddeci felsefecilerin yaklaşımı budur halbuki maddenin varlığı bir şey ifade etmiyoruz tek başına o maddeden muhteşem bir sanat ortaya konmuşsa bir sanatkar aranmalı. Yani bir inşaatın malzemesine bakarak eh, bu varsa inşaat ustasız da olur diyemeyeceğimiz gibi, plansız programsız olur diyemeyeceğimiz gibi kainattaki hadiselere varlıklara, maddelere bakarak bu maddenin e, aslına da gidemediğimiz için sadece maddenin var olduğunu ezelden beri aşağı var olduğunu bazıları iti, e, kabul edip, itikat edip Bununla haşa bir ilahsızlık akidesini yerleştirmeye çalışıyorlar. Halbuki maddenin varlığı ayrı. O maddeden yepyeni biteviye hiç durmaksızın yeni yeni canlıların e, hayat olması çok ayrı bir şey. Yani ip olabilir. ipin varlığı olabilir. Ama ipten ortaya konan bir kaneviçe ya da bir dantela o ipten ziyade o iple bu sanatı ortaya koyan e, sanatkarı gösterir ne kadar çok farklı nakışlar, sanatlar, kanaviteler, dantelalar varsa o nispette gösterir. Basit tek bir iptir ama ortaya konulan o kadar çok nakışlar var ki nakışlar adedince o sanatkarı gösterir. Evet. Aynı şekilde kainattaki her şey atomlardan müteşekkil bir açıdan bakıldığında o atomlar dağılıyor, yeniden yeniye toparlanıyor, muhteşem sanatlar olarak gözlerimizi kamaştırıyor, akıllarımızı hayret içerisinde bırakıyor. Evet, dolayısıyla unsurlar kadar değil, unsurlardan hasıl olan bu mürekkebat adedince, bu sanatlar adedince sanatkarını gösteriyor bütün bu varlıklar. Evet, her biri teker teker bunu gösterdiği gibi hey heyet mecmuasıyla hepsine toptan bir bakabilsek, aklen hepsini aynı anda görebilsek, ...gayet parlak bir tarzda kemal-i kudretini ve vahdetini gösterdiği gibi. Bunun varlığını gösteriyor, diğer taraftan da bu muhteşem kudreti gösteriyoruz. Ayrıca birbirine bu kadar benzer oluşları itibariyle de aynı e, ham maddeden birbirine benzer teknolojik adeta... E, ...tasarımlar olarak karşımıza çıkması gösteriyor ki bunu yapan birdir, bir elden çıkıyor.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 İşte bu terkip ve tahlil engamındaki tecedgütte de nihayet derecede ihtilat ve karışma içinde bu sürekli yeni yeni sanatların ortaya konması sırasında bir sürü karışma ihtimalleri var. Bir sürü farklı şekillerde olabilme ihtimalleri var. Fakat bu karmaşa içinde nihayet derecede bir imtiyaz ve tefrik ile fakat sanki hepsi teker teker ayrılıyor muhteşem mükemmel bir ayrışma yaşıyoruz mesela topraktaki tohumların ve köklerin çok karışık olduğu halde hiç şaşırmayarak bir surette sümbüllenmeleri ve vücutlarını temiz ve tefrik etmek ve ağaçlara giren karışık maddeleri yaprak ve çiçek ve meyvelere tefrik etmek ve bedene karışık bir surette giden gıdayı maddeleri kemali hikmetle ve kemali mizanla ayırıp tefrik etmek yine o hakim mutlak ve o alim mutlak ve o kadir mutlakın vücubu vücudunu ve kemal-i kudretini ve vahdetini gösterdiği gibi. Bu cümle de küçük parçalara ayırarak hazmetmeye çalışalım. Evet. Şimdi toprak içerisinde dağılmış zerrat var. Karma karışık. Bunun içine bir tohum atıyoruz. Tohum, deli bir ağacın tohumu. Ama bu tohum nasıl o zerreleri hükmediyor, onları toparlıyor, ayrıştırıyor ve bu proje nasıl bir mühendislik harikası, bir mimarlık harikası olarak ortaya çıkıyor? Evet, nokta kadar bir tohumdan minare kadar bir ağaç hasıl oluyor. Ve o sırada o ağaç için ne lazımsa sadece onlar alınıyor. Hiçbir karışıklık emaresi olmadan ortaya çıkıyor. Yüzlerce tohum atılsa aynı toprağa her biri kendine mahsus suretine bürünüyor. Aynı toprak mesela aynı toprağa çilek de ekseniz bal gibi bir meyve elde ediyorsunuz. Aynı toprağa mesela biber ekseniz acı bir biber ortaya çıkıyor. Toprak aynı madde aynı fakat ortaya konulan sanat çok ayrı ve her biri birbirinden farklı. Evet. Demek ki bu toprağın işi ve düşünüşü değil toprak sadece kullanılan malzemedir bir sanat orada tezahür eden bir sanat var bir hikmet var bir irade var bir kudret var o zerreleri buna göre temiz ve tefrik edip ayırıyor ve muhteşem mimari inşa ediyoruz. O kadar karışıklık içinde bu kadar birbirinden ayrı varlıkların ortaya çıkışı, sanatların ortaya çıkışı, bunların arkasında işleyen iradeyi, kudreti, ilmi nazarımıza arz ediyor. Evet. Topraktaki tohumlar böyle. Ve ağaçlara giren karışık maddeleri yaprak, çiçek ve meyvelere tefrik etmek. Evet, topraktan ya da yapraklar vasıtasıyla havadan alınan gıdayı maddeler tüm yapraklara dağıtılıyor halde bir asansör gibi dairelerden siparişler var o siparişler her daireye ayrı ayrı dağıtılıyor ama şaşırmayarak ama adaletsizlik yapmayarak hepsi tam yerine gidiyor muhteşem bir şey yaprağın istediği şey ayrı çiçeğin istediği şey ayrı meyvenin istediği şey ayrı Evet. Fakat bu ayrım çok net bir şekilde yapılarak herkese ne lazım gidiyor. Hangi element, hangi atom, hangi vitamin diyelim? Ne kadar su nereye lazım? Bunların hepsi mükemmel bir şekilde taşınarak en uç noktalarına kadar ağaçların dağıtılıyor. Burada da net bir ayrım var. Bu ayan beyan görülüyor. Evet. Ve üceirat bedene karışık bir surette giden gıdayı maddeleri kemal hikmetle ve kemali mizanla ayırıp tefrik etmek. Evet. Midemize indirdiğimiz gıdalar da parçalara ayrılıyor, tefrik ediyor, ediliyor, analiz ediliyor tabiri caizse. Bağırsaklardan emiliyor, kaç tane mutfakta pişiriliyor, sonra ihtiyaç duyulan yerlere taksim ediliyor, dağıtılıyor. ...insanın bedeninde yaklaşık 100 trilyon hücre var. 100 trilyon dairelik bir apartman gibi adeta. Halbuki her dairenin istediği farklı. Beyin hücresi farklı bir şey istiyor, göz hücresi farklı bir şey istiyor. karaciğer hücresi farklı bir şey istiyor vesaire. Bunların her birinin ihtiyaçları her birine tam da lazım olduğu şekliyle gidiyor yanlışlık yapılmıyor. Çünkü yanlışlık hayatın son ermesiyle sonuçlanabilir. Evet son derece müthiş bir iradenin tercihiyle bunların yapıldığı ayan beyan görülüyor. Evet bütün bu imtiyaz ve tefrik çok özel bir şekilde ayrımının yapılması net bir şekilde herkese gerekenin ulaştırılması son derece önemli. Bunu şöyle de düşünebiliriz. Mesela bin, bin tane hastanın yattığı büyük bir hastaneyi düşündüğümüzde buradaki hastaların her birinin ihtiyacı farklı. Her birinin ihtiyacı farklı derken farklı hasta grupları olabiliyor. Yani bir kısmı mesela şeker hastasıdır. Şekercinin kısıtlı olması gerekiyor. Bir kısmı tansiyon hastasıdır. Efendim... Buna verilecek olan gıdaların mesela tuzunun eksik olması gerekiyor vesaire tarzında ama 5-10 kalemi geçmeyecek sınırlılıkta aslında. ve Bunlar akıllı doktorlar tarafından özellikle ordur edilerek, kime ne gideceği bildirilerek, yazılı olarak mutfağa bildiriliyor. Ve mutfak elinde kağıtlarla bunları hasta hasta dağıtıyor. Buna rağmen zaman zaman e, akıl almadık yanlışlıklar oluyor. Bu neyi gösteriyor? Demek ki bu iş hiç kolay bir şey değil. İşte insan için bin hastanın değil, yüz işte trilyon adeta hastanın bulunduğu bir yatak gibi düşünürsek her birinin ihtiyaçları var, bu ihtiyaçlar onlara an be an götürülüyor hiçbir yanlışlık yapılmıyor. Götüren kim? Dağıtan kim? Onların ihtiyaçlarını bilen kim? Tam da ihtiyaçlara göre onlara bunları ulaştıran kim? Bütün bu sorular şunu akla getiriyor. Perde arkasında yine o hakim mutlak her işini hikmetle yapan ve alim mutlak her şeyi bilen hiçbir şey gözünden kaçmayan ve kadiri mutlak ve dilediğini yapabilecek kudrette olan Cenab-ı Hakk'ın vücubu vücudunu varlığının aklen kaçınılmaz olduğunu ve kemali kudretini kudretinde hiçbir noksanın olmadığını ve vahdetini bütün bu işler birini noksan bırakmadan yapması gösteriyor ki tamamını aynı zat yapıyor birine çok bir naz göndermiyor hepsinin yanında hepsinin ihtiyaçlarını biliyor görüyor ve münasip vakitte ihtiyacını tam da istediği gibi ona getiriyor evet bütün bunları gösterdiği gibi Zerreler alemini hatsiz ve geniş bir tarla hükmüne getirip her dakikada kemal hikmetle ekip biçip yeni yeni kainatlar mahsulatını ondan almak. Evet. Bu da enteresan bir yorum. Yani aynı tarlaya 100 ayrı şey ektiğinizi düşünün. Peş peşe nöbetleşe. Onu biçiyorsunuz, onu ekiyorsunuz. Onu biçiyorsunuz, onu ekiyorsunuz kısa süreler içerisinde. Dolayısıyla bir tarladan bin tarlalık verim alırsınız böyle olunca. Aynı şekilde işte başta bahsettiğim legolar gibi küçük parçaların girintili çıkıntılı parçaların birbirine girdirerek bir şu hayvan bir bu hayvan bir şu bitki bir şu efendim eşyanın modelini yapıp ortaya koyuyorsanız aynı malzemeden birçok sanat ortaya koyuyorsunuz demektir. Yani aynı tarladan birçok verim alıyorsunuz anlamına geliyor. İşte Cenab-ı Hak da kainattaki adeta bir kısım mahlukatını özellikle güzün toprak haline getiriyor. Ve baharda o dağılan atomlarını mesela bir çiçeğin mesela bir böceğin vücudunda tekrar hayata e, döndürüyor. Evet. Dolayısıyla aynı malzemelerden sürekli farklı farklı e, sanatlar ortaya koymuş oluyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla zerratı bir tarla yapmış... Atomları bir tarla yapmış, bu tarlayı sürekli işletiyor ekip biçiyoruz. Her baharda yepyeni bir kainat ortaya çıkıyor adeta. Kainat sürekli değişiyor, yenileniyor. Hiçbir şey statik değil, her şey dinamik ve her şey yenileniyor. Her gün, belki her saat, belki her dakika kainat yepyeni bir şekilde karşımıza da arzı endam ediyor. Biz bunları küçük mikyasta göremesek bile baharda, her baharda yepyeni bir kainatla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Evet, böyle muhteşem bir icraat var, muhteşem bir yönetim var, muhteşem bir sanat var. Evet, bunlar neyi gösteriyor? O camide, acize, cahili olan zerrata, gayet şuur kerane ve gayet hakimane ve muktedirane hadsiz muntazam vazifeleri gördürmek yine o Kadir Zülcelal'in ve o Sani Zülkemal'in vücubu vücudunu ve kemal-i kudretini ve azameti rububiyetini ve vahdetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. Evet. Şimdi ortadaki icraat muhteşem. Bunu her bahar görüyoruz. Bütün fenler, bilimler de bunu bize arz ediyor. Rapor ediyor tabi caizse. Şimdi bu muhteşem icraatı neye vereceğiz? O camide, acize, cahil olan zerrata mı vereceğiz yani? zerreler camittir. Aklı yok, fikri yok, kalbi yok, beyni yok, siniri yok. Evet, camit, aciz, cahil. Hiçbir ilmi de yok. E bütün bunlar bu kadar ilim, şuur, hikmet e, isteyen işleri yapamazlar. Yani o çocuğun elindeki legolar, kendi başlarına bir mesela zürafa olamaz, kendi başına bir at olamaz, kendi başına bir ev olamaz. Bu zerrelerin kendilerine verecek o legoların kendilerine verecek şeyler değil. Dolayısıyla onların dışında onları istihdam ederek muhteşem sanatlar ortaya koyan bir sanatkara ihtiyaç var. Aynı şekilde atomlardan da atomlar kendi başlarına bu kadar muhteşem icraatı, muhteşem sanatları, muhteşem hikmetleri ortaya koyamazlar. Çünkü ortada muhteşem şuur kerane bir iş var. Şuurla yapılmış, belli, hesaplanmış, kitaplanmış, belli gayeler gözetilmiş Pırıl pırıl şuur parlıyor bunların arkasında ve gayet hakim hani e belli bir gaye gözetilmiş. Demek ki belli bir gayeyi takip eden biri var arkasında ve muktedir hani. Ve istediği zaman istediğini istediği şekilde yapabilecek bir iktidara sahip. Bunu gösteriyor. Evet hatsiz, muntazam vazifeleri gördürmek yine o kadir-i demek ki haşmetli bir kudretin tecellisi bu ve saniyüzül kemalin hiç noksanı olmayan bir sanatkarın vücudu vücudunu olmazsa olmaz varlığını ve kemal-i kudretini kudretinin hiç noksanının olmadığını ve azamet-i rububiyetini işte kainatı sevk ve o ihtişamlı yönetimini ve vahdetini ve her şeyin doğrudan doğruya onun sevk ve idaresinde olduğunu başka hiçbir şeyin bu icraata müdahale edemediğini, hiçbir şeyin onun bu disiplininin dışına çıkamadığını ve kemal rububiyetini Rabli'nin mükemmelliğini gösterir. İşte bu dört yol ile büyük bir pencere-i açılır. Ve büyük bir mikyasta bir sani hakimi akla gösterir. İşte yani başta... E, 33'ün sözün baş kısmında biz onlara afakta ve enfüste ayetlerimizi göstereceğiz diyordu Cenab-ı Hak bir ayette mealen. Dolayısıyla işte fenlerin bilimlerin bizim önümüzü açmış olduğu sayfalarla mikroskoplarla, teleskoplarla, dürbünlerle kainatı teftiş ettiğimizde bu muhteşem sonuca ulaşıyoruz. Dolayısıyla kainat bize marifetullahın delilleri olarak karşımıza çıkıyor. Kendisinden ziyade Kendisini böyle yaratan, böyle sanatla e, yaratan, böyle süsleyen nakışlarla donatan ve sonra da böyle bütün ihtiyaçlarını, canlıların özellikle an an karşılayıp onların hayatiyetini devam ettiren bir Allah'ı bize tanıtıyoruz. Kainat baştan sonra onun tanıtım seremonisi adeta. Ve büyük bir mikyasta bir sani hakim akla gösterir. Tabi perde gerisinde her işini sanatla yapan, hikmetle yapan Yaratanı bize tarif eder. Şimdi ey betbaht gafil. Yani bunu görmemek gibi bir şeyi kendisi için eee önemseyen, görmemeyi faydasına sanan betbaht. Ya yani niye? Çünkü böyle bir Rabbi tanımamak betbahtlıktır. böyle bir gafleti isteyerek, talep ederek e, gafet perdesini kafasına çekip bunu görmek istemeyen ve direten inat eden insan gerçekten bedbaht bir gafildir. Şimdi ey bedbaht gafil, şu halde onu görmek ve tanımak istemezsen aklını çıkarat, hayvan ol, kurtul. Evet, akıl için başka yol yok. Bu kadar ihtişamlı sanatlar göz kamaştırırken insanı hayretten şaşkına çevirirken, e, izahı mümkün değilken böyle bir yaratıcı tanımadan bunları izaha kalkışmaya çalışmak akılla bağdaşmaz. Akıl sürekli isyandadır. Akıl huzur erebilmek için la ilahe illallah demek zorundadır. Evet. Yoksa insan aklını atmalı. Nasıl atmalı? İşte düşünmemek için insanların ya bizzat uyuşturucu ve alkol gibi şeylere müracaatı veya günlük gündelik hadiselerin içerisinde manevi sarhoşlukla Meşgul olmaları ya da gayrimeşru eğlencelerle kendilerini avutmaları gerekir. Bu da hayvanlık anlamına geliyor bir anlamda. Aklın gereklerine uymamak insanın akıldan istifadesi anlamını taşıyor. Sekizinci pencere. Küçük bir pencere daha okuyalım. beşerdeki bütün ervah-ı ashabı ne Beşer'deki bütün ervah-i neyir-i ashabı olan enbiyalar aleyhümselam bahir ve zahir mucizatlarına istinad ederek ve bütün kulüb münevvere aktabı olan evliyalar keşf ve kerametlerine itimat ederek ve bütün okul-u nuraniye erbabı olan asfiyalar tahkikatlarına istinad ederek bir tek hat vacib-ül vücut Halikü külli şeyin vücudu vücuduna ve vahdetine ve kemal rububiyetine şahadetleri pek büyük ve nurani bir penceredir. Hem her vakit o makamı rububiyeti göstermektedir. Evet, bir cümlelik bir pencere bu da. Onun için onu da küçük parçalara ayırarak anlamaya çalışalım. Nevi Beşer'deki bütün ervah-ı neyirassab olan enbiyalar. Aleyhisselam. Evet. İnsanlık tarihi boyunca dinlerce peygamber gelip geçmiş. Kur'an bize bunlardan 25'inin isimlerini veriyor. Evet Tarihi beşer boyunca hemen her coğrafyada peygamberler gelmiş. Bazen aynı coğrafyada birden çok peygamber de görülebiliyor. Bunlar ervah-ı yani neyirâ Nur saçan ruh sahibi insanlar bunlar. Her biri önemli miktarda insana önderlik etmişler. Tarihin en parlak insanları. Ve şu anda da özellikle sadece semavi dinler olarak baktığımızda insanlığın büyük bir ekseriyetinin bu peygamberlerin peşinden gittikleri ve onlara saygılarını arz ettikleri ortada. İşte bütün bu peygamberler bahir ve zahir mucizatlarına istinad ederek. Evet. Her peygamberin de kendine mahsus birçok mucizeleri var, bu mucizeler onların Allah'la olan irtibatlarını gösteriyorlar, mucizeler insanların yapmaktan aciz olduğu şeylerdir. Bir peygamber diğer insanların yapamadığı bir şeyi ortaya koyduğunda aslında bunu ben yapmıyorum, bunu yapan bu kanunların sahibidir, kainata cereyan eden kanunların, kudretin sahibidir. Dolayısıyla bu benim iltimasımla yapıyor, dolayısıyla beni tasdik ediyor anlamına geliyor. Yani mesela Peygamber Aleyhisselam'a geliyorlar, senin peygamber olduğunu nereden bilelim? Nasıl bilirsiniz diye Peygamberimiz sorunca ay ikiye böl bilelim diyorlar. Peygamber Aleyhisselam da Bismillah deyip işaret parmağıyla ay ikiye bölüyor. Bu neyi gösteriyor? Ha, bu iş benim işim değil, belki ayın sahibi ...benim iltimasımla beni tasdik etmek için, benim elçiliğimi tasdik etmek için bu işi yapıyor, diyor. Dolayısıyla her bir mucize onun için ilahi bir nişan gibi göğsüne, omuzuna insanın yapıştırılıyor. Mesela Peygamber Hüseyin bine yakın mucizesi var böyle, çoğu sağlam kaynaklardan bize e, şüphe bırakmayacak şekilde intikal etmiş şeyler. Bunları düşündüğümüzde bin tane nişan taşıyan bir insan peygamber size. Allah tarafından nişanlanmış göğüsüne omzuna nişanlar yerleştirmiş, doldurmuş bir insan. Dolayısıyla bunun sözüne itimat etmeyip kimin sözüne itimat edeceğiz? Diğer peygamberler de böyle çok sayıda mucizelerle toplumlarına gelmiş ve onları bu mucizelerle ikna edip önemli bir kısmına rehberlik yapmışlar. Dolayısıyla bu bir rivayette 124 bin peygamber var. Bunların sayısız e, mucizeleri var. Bu mucizelerin hakkaniyetini tasdik eden e, milyarlarca insan var. Bütün bunlar neyi gösteriyor? Bunlar ne diyor olsa doğrudurlar. Çünkü kendi namlarına konuşmuyorlar. İşte bu mucize, mucizelerin arkasında onları tasdik eden kainatın sultanın namına konuşuyorlar diyorlar. Dolayısıyla peygamberler mucizelerine istinat ederek bir şey söylüyorlar. Ve bütün kulübü münevveri aktabı olan evliyalar. Keşf ve kerametlerini itimat ederek. Diğer taraftan nurani kalp taşıyan veli zatlar. Milyonlarca evliya gelmiş geçmiş. yine Her biri yüz binlerle milyonlarla insanı rehberlik etmiş. Ve her biri e, son derece mevsuk. Yani vesikalı bir şekilde bize nakledilen yalan söylemeleri mümkün olmayan her haliyle doğru oldukları anlaşılan insanlar tarafından bize naklediliyor. Milyonlarca keramet israr ediyorlar. Bu kerametlerde yine o insanların kendi icraatları değil, Allah'ın onların onların Allah'ın yanındaki değerlerini göstermesi açısından önemli. Cenab-ı Hak onları, bunlar benim has kullarımdır, onların hatırına bazı olağanüstü şeyleri size gösteriyorum diye bir imada bulunuyoruz. Dolayısıyla bu evliyalara biz nasıl itimat edeceğiz ki doğru söylüyorlar. Bizim görmediğimiz bazı şeylerini görüp bize ifade ediyorlar. Nasıl onlara inanacağız? İşte bu kerametleri bir anlamda insanları ikna ediyor. Evet. Ve bütün ukulü nurani erbabı olan asfiyalar. Diğer taraftan nurani bir akla sahip. Aydınlık bir akla sahip olan asfiyalar var. Yani akli, mantıki bürhanlarla bazı hakikatleri bize ifade ediyorlar, akli mantıki birhanlarla bazı gerçekleri bizim anlayışımıza sunuyorlar. Dolayısıyla işte başta peygamberler, sonra evliyalar, sonra bu delillerle birhanlarla aklımızı ikna eden bu insanlar, milyonlarla insanlar. Bir tek vahidehat, vacibül vücut, halikü küllü şeyin vücubu vücuduna ve vahdetine ve kemal-i rubbiyetine pek büyük ve nurani bir penceredir. İşte o peygamberler, sonra bu veli zatlar, sonra onların yolunda giden ve onların anlattığı hakikatleri akıl ve mantık delilleri içerisinde bize takdim eden asfiya dediğimiz alimler bir tek şeyi söylüyorlar. Bir tek hat. Yani karnattaki her şey birisine delalet ediyor. Her şey birine bağlı o, onun sevk ve idaresinde. Her bir şeyde yine onun bizzat sevk ve idaresinde nazarı altında kudreti tahtında işliyor. Her şey onun olduğu gibi her bir şeyde onun her bir şeyin yanında da ilmiyle kudretiyle iradesiyle var hazır ve nazır. Bunu ifade ediyor. Vahide hat, vacibül vücut, onun olmazsa olmaz varlığını ifade ediyor. Haliküküli şey, her şeyin yaratıcısının ne olduğunu, bunun vücub vücut derecesinde, evet, bir tek vahide hat, vacibül vücut, haliküküli şeyin vücubu vücuduna ve vahdetine ve kemal ruhiyetine işaretleri. İşte bütün bu enviyalar, evliyalar, sonra asfiyalar. İlimin zirvesi olan insanlar bu hakikate işaret ediyorlar. Cenab-ı Hakk'ı tanıyorlar ve bize tanıttırıyorlar. Burada şunu durup düşünmekte fayda var. Tarih boyunca zaman zaman yer yer itikatsız Allahsız diyelim insanlar olmuştur. Ama bunlar hep azınlıkta kalmışlardır. Tarih Hiçbir milletin, hiçbir topluluğun dinsiz olduğunu kaydetmiyor. Tarih şahit ki dinsiz hiçbir millet şimdiye kadar yaşamamış. Dolayısıyla şöyle ya da böyle bir Allah imajı var kafalarında. Bazen bu müstakim bir şekilde olur dini, şey semavi dinlerin terbiyesi altında. Bazen bu semavi tebliğlerin ulaşmadığı kavimlerde farklı şekillerde tezahür eder ama insanların aklı ve vicdanı dolayısıyla aklı ve vicdanı böyle bir hakikate şahittir. Dolayısıyla bunu arıyor, hissediyor. Bazen sıfatlarında yanılıyorlar. Ya yani Allah'ı farklı bir isim, farklı bir sıfatla e, tanımlıyorlar, tarifliyorlar kendileri çaplarında. Ama ortada bir hakikat var. Hepsi bu kainatın ötesinde kainatı ve idare eden ve mahlukatı yaratıp onların ihtiyaçlarını gören, kainat ötesi, madde ötesi bir varlığa iman etmişler, tarih buna şahit. Bunu şöyle bir e, misal anlatmaya çalışırsak daha yerinde olur diye düşünüyorum. Üstadın 30 19. mektupta ifade ettiği bir şey var tevatür-ü manevi diye mesela bir haber gelse diyor bir yerden işte filanın evi yanmış sonra başka biri gelse ki hayır onun değil filanın ki yanmış sonra başka biri gelse hayır onun değil filanın ki yanmış diye değişik muhtelif rivayetler olsa hiçbir birbiriyle uyuşmayan ortada olan ama bir ittifak var yine bir ihtilaf var ama ihtilafın içinde bir ittifak var bir ev yanıyor. Bir ev yanmış. Dolayısıyla bu farklı farklı ifadelerin arkasından ortak bir ifadeye kavuşmak mümkün. Bu insana ittifak ettiği konsansüs halinde olduğu bir şey var. Bir ev yanıyor. Aynı şekilde tarihi beşer boyunca değişik coğrafyalarda gelmiş bütün peygamberler aynı şeyi söylemişler. Değişik yerlerde değişik meşreplere, mezheplere sahip, değişik dinlere e, uyan e, nurani zatlar var. Bunlar da akıl ve kalplerinin inkişafıyla, özellikle kalplerinin inkişafı ile bazı hakikatleri müşahede etmişler ve oradan yine Allah'ı anlatmışlar, anlamışlar ve birçok e, ilim sahibi insan büyük kafalar tarih boyunca bir Allah inancını sürekli dile getirmişler. Bütün bunlardan ortak bir şey ortaya çıkıyor. Yani farklı şeyler söylüyorlar gibi yani bir Brahman'ın bir Konfüçyüs Evet, tabi, senin efendim hatta bir zer düştün vesaire gibi ifadet ettiği hakikatler aslında yine ortak bir noktaya parmak basıyor ki kainatın arkasında her şey sevk ve idare eden, her şeyi yaratan ve hayat sahiplerine hayatı vermeye devam eden bir zat-ı zülcelal var. Onun kudreti sonsuz, ilmi sonsuz diye ortak bir hakata parmak basıyorlar. Evet. Hem her vakit o makam-ı rububiyeti göstermektedir. Bütün onlar aynı noktaya parmak basıyorlar. Ey bir münkir! Şimdi çaresiz durumdaki inkarcı. Yani çaresini üstüne bina edecek hiçbir şey bulamayan inkarcı. Kime güveniyorsun ki bunları dinlemiyorsun? Bu kadar insanlar ittifakla aynı noktaya parmak basıyorlar. Sen neye güveniyorsun ki bunları dinlemiyorsun? Veyahut gündüz içinde gözünü kapamakla gece dünyayı gece oldu mu zannediyorsun? Veyahut gündüz içinde gözünü kapamakla dünyayı gece oldu mu zannediyorsun? Interesen bir nokta. Yani bazen insanlar hakikatleri görmek istemiyorlar. işine gelmediği için keşke şöyle olsa temennisi içerisinde oluyorlar. Özellikle dünyaya dalmış, günahlara dalış, dalmış, bunlara müptela olmuş ve terkine imkan bulamayan insanlar dolayısıyla kainatta kendilerinin mevcut e, zevk ve sefalarını bozacak onlara hesaba çekecek bir varlığı kabullenmek istemiyorlar. Bu yüzden ısrarla, inatla Üzerine çok düşünmeden kabul etmiyorum da kabul etmiyorum tarzında bir şeye giriyorlar. Çıkmazın içerisine. Fakat gözünü kapamakla, görmek istememekle bundan kurtulamayacaklar. Bu dünyada kurtulsalar bile kabrin öbür tarafında bütün ihtişamıyla hakikat karşılarına çıkacak. O zaman her şeyi, hiçbir şeyi reddedemeyecekler. O reddettikleri ahiret alemleri de karşılarına dikilecek. Dolayısıyla gözünü kapamak kurtuluş anlamına gelmiyor. Gözünü kapatan sadece kendisine karanlık yapar dünyayı. Diğer insanların dünyalarını karartamazlar. Bazen bunlar bilim kisvesi içerisinde, maddeci felsefe kılıfı içerisinde bizlere takdim ediyorlar. Bunlar her zaman azınlıkta kalmaya mahkum insanlar. Ama zaman zaman bazı imkanlar elde ederek gürültülü propaganda faaliyetlerini imkan buluyorlar. Asrımızda bu da bir derece kendisini göstermiş. O yüzden Üstad bunların hakikaten ne kadar uzaklar, uzak olduklarını ifade sadedinde bu 33. sözü ve aslında umun Nur Risalelerini yazmış. Çünkü bu asırda inkar bilim kisvesi altında yutturulmaya çalışılıyor. Evet. Halbuki bilimin tek yaptığı şey kainattaki ihtişamlı sanatı göstermektir. Oradan ötesini ötesine bilimin söyleyeceği bir şey yoktur kendi başına. Alanı da değildir. Çünkü o gördüğü laboratuvara sokabildiği şeylerle ilgilidir bilim. Fakat insan da gördüğü sanattaki sanatçıyı görerek doğrudan bir intikalle böyle bir sanatın sanatçısız olmayacağını çok net bir şekilde görebiliyor. Dolayısıyla işte bilim adı altında adeta sarsılmaz kurallar olarak bize takdim edilen şeylerin aslında bir felsefeden ibaret olduğunu, felsefenin de sağlam temeller oturmayan vesvese türünde bir yaklaşım olduğunu Üstad bize burada izah ve ispat etmiş oluyor Allah onlardan razı olsun Cenab-ı Hak imanımıza kuvvet, ahlakımıza kuvvet versin davranışlarımızı Rızasına uygun hale getirsin inşallah. Sumhanik ala ilm hakim wa akhirud da'wanil fati Thank mm -hmm. you.